Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cenab-ı Hakk'ın tüm hayırları, lütufları üzerinize olsun. Hem dünyada hem ahirette. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi aziz bahtiyar eylesin. Peygamber Sallallahu Aleyhi sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden Deylemi Rahmetullahi Aleyhin, Hazreti Ali radıyallahu Anh ve Kerrem Allah ve Cihaz Efendimizden rivayet ettiği bir hadisi şerifle sohbetime başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Es-suku daru sehvin ve gafle. Fe men sebbaha fiha tesbiha ten, lehu الله elfe بها ألف ان في حسنات. Ve men kale vela illa billah, kane fi hatta yumsie. Sadaka Rasulullah fi ma kal, Bu çarşı pazar yeriyle ilgili bir hadisi şerif. Suk kaf harfiyle sin vav kaf ile çarşı pazar yeri demek Arapçada efendim e, burada insanlar toplanır satıcılar mallarını tezgahlara koyarlar efendim müşteriler gelir orada istedikleri mallara bakarlar ölçülür tartılır paraları verilir efendim veya başka bir malla değiştirilir böylece alışverişler yapılır çarşı pazar yeri burası böyle bir şey efendim peygamber efendimiz buyuruyor ki es suku daru sehvin ve gafletin e, pazar yeri yanılma ve gaflet yeridir gaflet ve yanılma yurdudur e, neden e, çarşı pazar e, yanılma yeridir gaflet yeridir çünkü Alışverişin hakkaniyetli olması lazım. İki tarafın e, cenabı hakkın koyduğu adaletli kurallara riayet etmesi lazım. Satıcının doğru sözlü olması lazım. Malını haksız yere allayıp pullayıp efendim etmemesi lazım. Efendim yapıp altına kötüleri koyup aldatmaca yapmaması lazım. Efendim e, ahlaki ticaret ahlakına ait. Efendim İslami bir pazar yerinde uyulması gereken kurallar var. Hazreti Ömer Efendimiz e, ayrıca sorarmış yani hangi alışveriş helaldir? Hangi alışverişte haram katışır? Efendim şeriate efendim kanunu ilahiye hangisi aykırıdır diye bilmeyeni de cezalandırırmış, imtihan edermiş halifeliği zamanında. Soru soranmış, cevap veremeyeni efendim, nasıl alışveriş olursa faiz olur faize girer diye Efendim sorarmış. Bu ticaret da ahkamını Müslümanların, ticaretle meşgul olanların bilmesi lazım. Herkesin bilmesi gerekir çünkü hepimiz az çok çarşıya pazara gidiyoruz, bir şeyler alıyoruz, veriyoruz. Tabi işte o alışverişte kurallara uygun olmayan işler yapılırsa sehv olur, yani yanılma olur. Efendim Bir de Gaflet yeri diyor. yanılma ve gaflet yeridir diyor. Tabii e, çarşıda satan malını satıp para kazanmak istiyor. Alan da iyi bir mal almak istiyor ve bir de iyi malı ucuza almak istiyor. Bir hırs var yani e, kazanç hırsı dünyalık maddi bir e, takım düşünceler var. Bu hırslar insanın gözünü bürürse e, Cenab-ı Hak'tan gafil olur insan. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi gördüğünü, bildiğini, efendim, her yerde hazır ve nazır olduğunu düşünemez, efendim, e, gafletle yanlış işler yapar, efendim, belki de haramlara bulaşabilir. Bu çok olur, efendim, yalan yere yeminler, efendim, hileli mallar olur, efendim, hileli belki paralar olur, eskiden efendim, paranın da halisi ve kalpı e, aldattı ıcısı sahtesi olurmuş. Belki şimdi de tabii sahte para meselesi yine bahis konusu. Efendim işte böyle bir yer yani e, insan oraya girdiği zaman e, tehlikeli bir mıntıkaya giriyor. E, hata yapılabilen efendim insanı Allah'ın rızasına aykırı durumlara düşürebilen bir e, yere gelmiş girmiş oluyor. E, dikkat etmesi lazım çünkü mühim olan Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın rızasına aykırı iş yapmamak, haramlara, günahlara bulaşmamaktır. Bir Müslümanın ana fikri budur. Şimdi e, böyle bir yere giren imanlı bir kimse ne yapacak? Tesbih çekecek, Allah'a sığınacak. Burada Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, tesbih سَبْبَحَ tesbih تَسْبِحَةًۜ Kim bu pazar yerinde, çarşı yerinde bir tesbih söylerse, yani... Tesbih ne demek? Subhanallah demek. Yani tesbihin de çeşitleri var. Efendim, e, Kur'an-ı Kerim'de de subhane ile başlayan ayetlerin pek çokları var. Bizim evrad-ı şerifemizde bu tesbihatla ilgili ayetlerin e, olduğu bir gün de var. Pazar günü evradında oradan e, hatırlayabilir kardeşlerimiz tesbihlerin, yani Allah'ı tesbih etmenin, Sübhanallah demenin güzel ibareleri, çeşitleri var. Hepsi güzel. Hepsi mesela Adem Aleyhisselam'ın tesbihi, Nuh Aleyhisselam'ın tesbihi, Yunus Aleyhisselam'ın tesbihi, La ilahe illallah, ente subhaneke inniküntü minel zalimin efendim gibi efendim böyle ayetlerde olan, hadisi şeriflerde olan tesbihler var. Kim bir tesbih okursa, tesbih sözü söylerse, orada Keteballahu lehu biha, bu tesbih sözünden dolayı, bu dilindeki, bu güzel ifade ettiği sözden dolayı Allah ona elfe elfi hasene yazar. Elfe elfi hasene ne demek? Bin bin hasene demek. Bin kere bin demek yani bin kere bin de milyon eder. Bir milyon hasene yazar. E, tesbihin anlamı ne? Manasını. Yani biz Kur'an-ı Kerim'de de tesbih sözünü okuyoruz. Namazda da rükuda Subhan rabbiyel azim diyoruz. Secdede Subhan rabbiyel ala diyoruz. Ayrıca Kur'an okuduğumuz yerlerde de efendim e, tesbih sözleri geçiyordur. Kur'an-ı Kerimlerimizin okuduğumuz ayetlerin içinde belki geçiyordur. Tesbih ne demek? Yani subhanallah ne demek? Subhane rabbiyel azim, Subhan rabbiyel ala ne demek? Türkçe'de bunu hangi söz ifade eder nasıl anlatabiliriz? Allah demek Cenab-ı Hakk'ın Rabbimiz, Alemlerin Rabb'ı, Yaradanımız, Mevlamız, Allahu Teala Hazretlerinin efendim her türlü e, noksandan, eksiklikten, kusurdan, ayıptan münezzeh olduğunu e, ifade etmektir. Yani Ya Rabbi senin hiç eksiğin kusurun, yanlışın, efendim hatan, efendim, e, yok. Her şeyin en güzel, en mükemmel demektir. Onun için Sübhanallah sözünü efendim, hayran olunacak ve hayret edilecek yerlerde söylerlerdi. E, İslami adaba göre, insan tabii hayatta çeşitli şeylerle karşılaştığı zaman efendim, e, duygularına göre, e, kendi duygularını frenlemek için veya içindeki duyguları karşı tarafa ifade etmek için Efendim, güzel sözleri kullanırlardı ecdadımız, selefi salihinimiz. Mesela beğendikleri, hayret ettikleri bir şey olduğu zaman Allahu Ekber diye bağırırlardı, seslenirlerdi. Mesela Vettua suresi indiği zaman oradaki o müjdeleri duyunca sureyi dinledikten sonra Allahu Ekber diye tekbir getirmişler. Cenab-ı Hak en büyüktür diye. Yani bu şey bizim alkış gibi yani, alkışımız gibi hayranlık duyduğumuz gibi şakır şakır bir alkış tufanı koptuğu gibi efendim meydandaysa yaşa var ol e, sözü gibi yani o makamda ama tabii İslami edebe göre güzel bir söz söyleniyor Allah ekber deniliyor. Efendim e, e, kızdığı zaman karşı tarafta biraz böyle efendim e, kendisini üzücek davranışlar olduğu zaman filan la havle ve la kuvvete illa billahil la aliyyil azim denirdi. Efendim veya la ilaha illallah denirdi. Veya Araplar şimdi birbirleriyle biraz dikkat ediyorum e, hacca filan gidildiği zaman görüyoruz çeşitli e, efendim münakaşalar oluyor. E, birbirleriyle biraz sözler yüksek sesle söylenmeye başladığı zaman ''Salli alen nebi'' diyorlar. Yani bir hemen ortaya Peygamber Efendimiz'e ''salatu selam'' getir sözünü atıverince o da tabii hayır etmem diyemez. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diyor. Böylece salli nebi yani şöyle bir kızışan ortamı bir serinletmek, kızgınlığı dağıtmak, efendim şeytana fırsat vermemek oluyor. Sübhanallah ne demek? Ya Rabbi sen her türlü nokçandan münezzehsin, her türlü kemalatın, sahibisin, halikasın, malikasın demek. Onun için güzel bir şey gördüğü zaman da selefi salihinimiz Subhanallah derlerdi. Yani hayran olacak bir şey gördüğü zaman Subhanallah, ne, ne güzel manzara, Subhanallah, ne kadar güzel çiçek, ne hoş koku filan gibi e, böyle Subhanallah derlerdi. E, i̇şte şeye girdiği zaman, azar yerine girdiği zaman böyle bir tesbih söylemenin mükafatı bildiriliyor. Demek ki biz zikir ederek Allah'ı düşünerek. Cenab-ı Hakka böyle tesbih ederek pazar yerine girersek hatalardan, günahlardan, o çarşının, pazarın şeytanca işlerinden, şeytanın aldatmalarından korunuruz. İnşallah. Vemen kâle la hâlû velâ kuvvete illa billâh. Her kim de la ve velâ kuvvete illa billâh derse bu ne demek? Hiçbir güç ve kuvvet yok Allah'ınkinden başka. Yani bütün güç ve kuvvet Allah'ındır. Efendim, o ne isterse kaderi mutlaktır, onu yapar. Efendim, e, o müsaade ederse başka şeyler de olabilir. Etmezse olmaz demek. La havle ve la kuvvete illa billah sözü de çok mühim bir sözdür. Buna da havkele derler. Havkele, la havle ve la kuvvete illa billah demektir. Tesfih de demektir. Böyle diyen, la havle ve la kuvvete illa billah diyen, yani havkele eyleyen, efendim, Gündüz fil cevâri yumsiye akşam e, akşama ulaşıncaya kadar o pazar yerinde akşam olunca pazar pazaryeri dağılacak. Gündüz de kayındır gece olduğumu ışık falan olmadığından akşam vakti gelmeden evvel herkes metaını toplar gideceği yere giderdi o zamanlarda. Akşama kadar Cenab-ı Hakk'ın himayesinde, koruması altında olur. Çünkü bütün güç ve kuvvetin Allah'ta olduğunu anlamış şuurlu bir Müslüman. Sen bu şuura ermişsin diye Cenab-ı Hak sever onu ve onu gafletten, hatadan, yanlıştan, aldatılmaktan, efendim, zarara uğratılmaktan, artık her türlü husus, istemediği şeyden korur Cenab-ı Hakk'ın himayesinde olunca zararlı bir şeye maruz kalmaz demek. Bu halde çarşı pazara gittiğimiz zaman tesbih söyleyelim. Subhanallah diyelim veya Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilaha illallah allahu ekber diyelim. Ve la havle ve la kuvveti illa billah el azim, aliyyil azim diyelim. O işte sonunda da la havle ve la kuvveti illa billah demek de zikredildiği için. Demek ki bu namazların sonrasında ayet-el kürsüyü okumadan evvel okuduğumuz tesbihi söylersek, Orada bunların hepsi var. Sübhanallah ve ve la ilaha illallah ve allahu, allahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. İşte orada hepsi var. Demek ki pazar yerine girdiğiniz zaman dilinizle bu sözleri söyleyin de bu sevapları Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin bize böyle bildirdiği, müjdelediği, vaat ettiği şekilde sizleri ihsan sizi korusun, çarşının pazarının şerrinle uğratmasın hayırına erdirsin, ticaretiniz, alışınız, verişiniz, hayırlı olsun, işiniz rast gitsin. Bu birinci hadisi şerif. İnşallah üç tane okuruz. İkinci hadisi şerife geliyorum. Bu da çok çok hoşuma giden bir hadisi şeriftir. Ebu Said hazretlerinden efendim. Ve e, Muhtelif kitaplarda kaydedilmiş, muhtelif ibareleri var. Ahmet İbni Hanbel'de, İbni Abdülber'de, Dara Kutni'de var, Askeri'de var, Beyhaki'de var. Efendimiz buyuruyor ki, Eşşitâ'u Rebî'ul Mûmini Kasûre nehâruhu fesâmehu ve tâle leyluhu fekâmeh Ne kadar, ne kadar hoş, efendim, tatlı bir hadis-i inşallah hattat kardeşlerimiz güzelce yazarlar, duvarı, duvarlara asarlar. Şita Arapça'da efendim kış demek. Sayf yaz demek. rislet şita-i ve sayf o sureden hatırlayacaksınız. Sayf'ın yaz olduğunu sayfiye kelimesinden hatırınızda tutabilirsiniz. Hani sayfaya yazın gidilen köşkler, deniz kenarları, bağlık bahçelik, çiftlik yerlere sayfiye deniliyor ya biliyorsunuz efendim yazın gidilen yazlık demek oluyor Rebi' de Rebi' de e, ilkbahar demek efendim e, şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle iki mevsimi yan yana efendim söyleyerek nükte bir edebi sanat bir güzel söz e, ifade buyurmuş Eşşitağı kış mevsimi, Rebiül Mümin müminin baharıdır. Ne kadar güzel. Yani kıştır ama mümin için bahar gibidir. İlk bahar gibidir. İlk baharı severiz. Neden? Efendim, kışın soğuktur, ayazdır, efendim e, dondurucudur, efendim köylerde, dağlarda efendim çeşitli sıkıntılar olur yakıt olmazsa evde insan üşür Ateş alacağı zaman efendim eller ayakları üşür e, elinin yüzü çatlar efendim bilmem oraya bilmem e, ilaç sürecek de çatlakları sızlar vesaire efendim çeşitli zorlukları e, var meşakkatleri var ama ilkbahar geldi mi havalar yumuşar Efendim kuzular, e, koyunlar kuzularını dünyaya getirir, kuzular kuzular meleşir, kelebekler uçar, kuşlar öter, efendim çayırlar çimenler yemyişil olur, çiçeklerle bezenir, halı gibi, efendim yeşil halılar gibi, gökyüzünde efendim bereketli e, bulutlar yağmurlar yağdırır, şıralı şıralı sular akar, bir güzel mevsim, şairlere ilham kaynağı olan, şiirlere konu olan bir güzel mevsim. Onun için e, Bahar'ı çok severler. E, efendim Nevbahar derler. Efendim ilkbahara, biz ilkbahar diyoruz. Efendim e, bu herkesin sevdiği bir mevsimdir. En çok sevdiğim mevsim hangisi diye sorulsa kim bilir e, efendim acaba mı tercih eder e, ahalinin çoğunluğu yoksa yazın tatil oluyor geziyoruz efendim e, bağ bahçe meyve sebze diye yazımı sever bilmem ama. Bahar güzel bir mevsimdir. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kışı ediyor. Kış. Kış müminin baharıdır diyor. Yani insanların baharı sevdiği gibi mümin kışı sever. Sanki ötekilerin baharı sevdiği gibi kıştan memnundur. Sonra güzelce de izah ediyor. Kasure neharuhu. Gündüzü kısa olur. Kışın Gündüzler saat olarak azdır, geceler büyüktür, uzundur. Tesamehu ve mümin de o kısa günde orucu kolay tutar, orucu tutu verir, sevabı kazanır. Gündüz kısadır, rahat tutar. Yani bir de düşünün ki harman zamanında efendim böyle gündüzün çok uzun sürdüğü ve sıcağın çok olduğu, insanın çok susadığı göğsünü bağrını açıp da Efendim böyle rüzgar aradığı, gölge aradığı zamanı düşünün. O zaman oruç tuttuğu zaman akşama kadar ağzının nasıl kuruyacağını, o harman vaktinde o bizim eski efendim dedelerimizin böyle harman yerinde bir taraftan harman yaparken, döven çevirirken bir taraftan böyle oruç tuttukları zamanları filan ben hatırlarım. Allah cevaplarını çok eylesin. Zordur. E, kışın e, gündüz kısa olduğu için oruç tutmak kolaydır. E, müminin ilkbaharıdır. Kış çünkü gündüzü kısa oldu. O da gündüzünü oruç tuttu diyor Peygamber Efendimiz. Böylece sevabı kazandı. Ve tale leyluhu, gecesi de uzun oldu. E, şeyin, kışın. Evet gecesi uzundur. Efendim fekamehu efendim gecesinde de uzun olunca Erken yatar, yasadan sonra uykusunu alır, yani böyle zorlanmadan gece ibadetine, teheccüdüne kalkar, abdestini alır, efendim, namazını kılar, tesbihlerini çeker, Kur'an-ı Kerimini okur. Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz eyler, seherlerde efendim, güzel güzel tesbihler çeker, tövbe istiğfarlar eyler, dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni şehirlerde kuşlar ile çağrıyın mevlam seni böylece efendim gündüzde e, oruçlu olup sevap aldığı gibi gecede de efendim e, tecide rahatlıkla kalkabilip o gece ibadetini yapıp büyük sevapları alır çünkü rek'atani ile hayrun dünya ve fiha gecelik kılınan iki rek'etçik bir namaz dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır onun için bu kış Müslümanın hem gecede hem gündüzde işine çok yarıyor. Gündüz kolay oruç tutuyor, sevabı gene kazanıyor. Gecede efendim kolay kalkıyor teheccüde, efendim sevabı kazanıyor kolayca. Ama yaz olsaydı gündüz oruç tutmak zor olacaktı. Gecede kısa olduğundan, yattığı zaman uykusunu alamadan teheccüde kalkarsa kalkacaktı ama bir de bakar ki o teheccüdün vakti geçivermiş, sabah vakti gelmiş Allah saklasın. Bir de sabah vaktinde de uyanamayıp güneş olduktan ne kadar vakit geçtikten sonra gafletle uyanmak ne kadar e, acı olur, ne kadar üzülür. Müslüman sabah namazının vaktine kalkamadım, efendim kılamadım diye. Halbuki geceli, e, şey, kış geceleri böyle olmaz. Rahatlıkla hem teheccüdünü kılar hem namazına yetişir. Biz de aziz ve muhterem kardeşlerim bugünlerden zaten kolaylaşmıştır. Efendim Hele bu namaz şey Recep ayındayız. Bu üç ayların içindeyiz. Recep ayında Efendimiz çok oruç tutardı. Siz de bu böyle gece gündüzü kolay olan efendim e, mevsimde artık tam e, kış değil ama e, oruçları çokça tutun, sevapları kazanın, geceleri de teheccüde kalkın, sevapları kazanın. Biz de duadan unutmayın. Üçüncü hadis-i şerife geçiyorum. Hazreti Ayşe anamız ee, radıyallahu ‘taala anhadan e, hakim itirmizi hakim ve hulvani rivayet etmişler. Biraz e, birkaç konuyu ihtibayden bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: «Eşirkü ahfa fi ummety min debi bin naml min debi bin naml ala safa fil leyletiz zalma ve ednahu antuhib ala şeyim min aljöre. Ve en tıbgı da ala şeyin min el adil. Ve heli dinu illal hubu filla velbu du filla. Allahü Teala, inkündüm tahib bunallah pettibi. O niye yok diye kümelah? Sadekar Sadekar Rasulullah ﷺ evkeme kar. Bu hadis şerifte birinci konu Peygamber Efendimiz Şirkin Efendim ince bir. E, tehlike olduğunu, gizli bir tehlike olduğunu anlatıyor diyor ki: "Şirkü ahvafi ümmetimindebi binnemli, ala safafi leletiz zalma." Ümmetim hakkında, e, şirk e, karanlık gecede e, kara taşın üzerinde karınca'nın yürümesinden daha gizli bir şeydir. Yani öyle açık, belirgin bir şey değildir, sessiz, sedasız Karanlık gecede karıncanın, e, kara taşın üzerinde, karınca zaten kendisi kara. Kara karıncanın, kara taşın üzerinde, karanlık gecede yürüdüğü zaman nasıl göreceksin? Işık olmazsa göremezsin. Şirk de öylece görünmez bir şekilde insana geliverir. İnsan tehlikeye düşer şirk. Benim ümmetim hakkında şirk. Böyle karıncanın adımcığından kara taşın üzerinde, karanlık gecede adımcık adımcık gelmesinden daha tehlikeli, daha gizli bir şekilde geliverir diyor. Yani birdenbire, karıncayı insan anlamadığı gibi, gürüdüğünü şirke verir bir Müslüman. Aman dikkat et, edin manası var. Ve ednahu bu şirkin en aşağısı. Efendim, şimdi tabii şirkin en kocamanı, en görüneni, en bilineni insanın Allah'a ortak koşmasıdır. Puta tapmasıdır, haça tapmasıdır, insana tapmasıdır, dağa tapmasıdır, öküze timsaha efendim, tapmasıdır, firavuna, nemruda tapmasıdır. Neyse, tarih boyunca işte okuduğunuz vaazlardan efendim, duyduğunuz çeşit çeşit şaşkınlıklar. Ay'a, güneş'e tapmasıdır. Bu tabii şirk. Yani adamın bir dini var. Bir inancı var ama Dini bozuk, inancı yanlış, Akla aykırı, Allah'ın rızası aykırı, innet dine, indallâhil İslam, Allah'ın indinde, hakiki din, İslam dinidir. Şimdi e, bu gizliyle insana geliveren, insanın içine patladık düşüverdiği gizli şirk, e, çok dikkat etmek lazım. O öyle e, güneşe tapmak gibi değildir, bir Müslüman güneşe tapmaz ökeze tapmaz efendim öteki milletlerin taptığı yanlış şeylere tapmaz ama ednahu mesela en aşağısı e, nedir entuhibba ala şeyin minel cevir yani zulümden bir şey iyi sevmendir. Adam zulmü ediyor, zul, zalimlik yapıyor. Öyle yapmasına rağmen o adamı seviyor. E, bu bir zulüm yapmış yani sen bunu niye seviyorsun? İşte bu bir şirktir. bunu bir şirk olarak şey yapıyor. Efendim izah edecek neden şirk saydığını efendimiz. Öyle oldu onun izah edecek. Ve şeyin minel adli. Ve bir de bir adam adaletli, hakkaniyetli, dost doğru bir şey söylüyor, yapıyor. Sen de ondan hoşlanmıyorsun, kızıyorsun onu yaptı diye. Halbuki doğruyu yapıyor, adaletli olanı yapıyor. Adaletli olan şeyi yapmasına rağmen kızman zulüm cinsinden olan bir şeyi yaptığı halde onu yap, o yap, onu yapanı sevmen işte şirkin en aşağı çeşitlerinden bir tanesi de budur. Çünkü ve helid dinu illa el hubbü fillah vel fillah din, Allah için sevmek ve Allah için kızmaktan başka bir şey midir? Din. Bunu yapmamış oluyor insan. Sevdiğini Allah için sevecek. Allah Allah rızası için Allah seviyor diye sevecek sevdiğine, kızdığına da Allah rızası için kızacak. Allah kızıyor. Allah'ın emrine aykırı diye kızacak. Buna elhubu fillah, elbuğzu fillah diyoruz. Bunu bütün Müslümanların iyice öğrenmesi lazım. Namazı öğreniyorlar, hacı öğreniyorlar da, bak burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl soruyla soruyor? Ve helid dinu illelhubbu fillah ve buğzu fillah Din Allah için sevmek, Allah için buğuz etmekten başka bir şey midir? Sadece odur diye söylüyor. Önemini vurgulamak için. Demek ki hakiki bir dindar, sevdiğini Allah için sever, kızdığını Allah için kızar. Bu sevgiler, bu kızmalar Allah için olmazsa o zaman şirk oluyor. Çünkü adam adaletle iş yaptığı halde kızıyor, zulüm yaptığı halde seviyor. O zaman şirk oluyor. Oo, bah, yazık. O zaman ahalinin çoğu dünya üzerindeki insanların çoğu şirke düşmüş durumda. Allah rızası için adaleti sevmesi lazımken Allah rızası için buza zulme buz etmesi lazım gelirken zulmedeni seviyor, adalet edene kızıyor. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar, yamuk iş yapanı baş tacı ediyorlar, alkışlıyorlar, efendim öne geçiriyorlar. Al işte efendim yine aykırı bir şey. Din, Allah için sevmek, Allah için buz etmekten başka bir şey midir halbuki? O demek ki her sevdiğimizi Allah için sevecekmişiz, her kızdığımızı Allah için kızacakmışız. Ölçek ne? Allahu Teala Hazretleri o şeyi seviyor mu? Ben de seviyorum. Allahu Teala Hazretleri bunu sevmez mi bu işi? Sevmez. O zaman ben de sevmiyorum. E bu nereden anlayacağız? Allah'ın Kur'an-ı Keriminden, gönderdiği Peygamberin ziyişanından. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Neyin yasak olduğu, neyin Efendim emredildiği belli. Bakın, geçen günde söyledim. Bir hafta önce, on gün önce Müslüman olmuş İsveçli kardeş. Ne diyor? Niye Müslüman oldun diye sordum. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i okudum. Baktım ki Müslüman olmaktan başka yol, başka çare, başka seçenek yok. Müslüman olmam lazım dedim, Müslüman oldum diyor. Muhtelam kardeşlerim, anneden babadan Müslümanlığı miras almışız. Helal olsun. Çok güzel. Çünkü ölüm hak miras helaldir. Dedelerimiz iyi Müslümanlardı, Allah için çalıştılar. Ve sevapları kazandılar, mekanları cennet olsun, ahirete göçtüler. Din de bize miras kaldı. Hatta bu beldeler, bu diyarlar onlardan bize emanet kaldı. Şimdi biz miras aldık dini ama ne yapmamız lazım? Efendim, e, dinin inceliklerini öğrenip bizim kendimizin de şuurlu Müslüman olması lazım. Dini bilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim bilmiyoruz. Omuz silkiyoruz. Arapçayı öğrenmemişiz. Bülbül gibi İngilizce, Fransızca, Almanca konuşuyor. Fasih. Hatta anlayamıyor konuşan sen Türk müsün, Alman mısın? Hatta benim bir arkadaşımla beraber hacca gitmiştik. Orada bir ciddi havaalanında bir konuşmaya tutuştuk bir Arap'la. Efendim, Almanya'da bulunmuş. Bizim arkadaşımız da Almanya'da bulunduğu için konuştular. Konuştular. Bizim arkadaş da bir Almancıyı güzel biliyor. Kendisi de uzun boylu sarışın. Efendim. Tabi kazanlı olduğundan yani oradakiler güneşi çok görmediğinden sarışın oluyorlar. Efendim. Kardeşimiz kazanlı. Yani kazan Müslümanlarından. Efendim. Efendim. Arap çok güzel Almanca konuşmasından tipinin de baktığı sarışın görünce Efendim, yok dedi sen Almansın kandırıyorsun beni dedi. Yani Ciddi de yani Alman Müslümanı sanıyor yani ırk olarak Alman sandım. Yani her dili bir güzelce öğreniyoruz da şu Kur'an-ı Kerim'in yazılmış olduğu, inmiş olduğu Arapçayı öğrenmezsek Peygamber Efendimiz'in konuştuğu Arapçayı öğrenmezsek olmaz deyip öğrenmemiz lazım. Ben bu yurt dışında kaç Müslüman Avrupalıyla tanıştıysam ilk işleri Arapçayı öğrenmek. Neden? E, onunla anlayacaklar dinin inceliklerini. Arapçayı öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'i güzelce okuyacağız. Aşk ile şevk ile. bak gayrimüslim olan bile efendim Kur'an okuyunca Müslüman oluyor. Müslüman olduğunu ailesine ilan etmiş. Ben Müslüman oldum haberiniz olsun diye. Ne dediler dedim? Evin içine bomba atmış gibi oldu diyor. Yani bomba atsa bom diye patlar. Çok tepki göstermişler ama o tepkiye filan aldırmıyor çünkü insan, insan mümin oldu mu, kalbine iman girdi mi, Allah'ın rızasını düşünür ne yapması gerekirse doğru olanı yapar. Kızan kızsın, kızmayan kızmasın, anlayan anlasın, anlamayan, an anlamayan Allah hidayet versin ne diyelim? Evet, e, dini öğreneceğiz. Dini bilmeden olmaz bakın Peygamber Efendimiz hiç bilmediğimiz bir tarafından bize dini tarif etti ve elde ettiğini illel hubbu fillah ve el buzu din. Efendim Allah için sevmek Allah için buz etmekten başka bir şey midir? Sanki elbette sadece odur. Yani çok önemli Allah için sevmek, Allah için kızmak. Sevdiğini Allah için sevecek, kızdığına da Allah için kızacak. Allah için kızılacak kimseye kızması lazım. Severse olmaz, şirk olur. O zaman Allah'ın emrini tutmuyor da başka bir ölçeği, ölçek alıyor. O zaman şirk oluyor. Sevecek insana da kızıyor. Kızmayacak. Allah için sevecek onu. Çünkü Allah seviyor. Bu çok ince bir şey, kural. İnşallah bu hadis-i şerifi iyice hazmeder, öğrenirsiniz. Ramız-ül 215. sayfasının 16. hadis-i şerifi. Bunu güzelce ezberlesin kardeşlerim. Herkese anlatsınlar. Galallahu Teala diye Efendimiz bile Kur'an-ı Kerim'den sözüne delil olacak ayet-i kerimeyi okuyor. allah Teala Hazretleri buyurdu ki diyor اِنْ كُنْدُمْ تَحِبُّنَ اللّٰهِ Eğer siz Allah'ı seviyorsanız oni Bana ittiba edin, bana uyun يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah da sizi sevsin. Yani bak din din neymiş? Allah'ı seven insan çok kimseler var. Şimdi bu gezdiğim dış ülkelerde Hristiyanlar mesela Hz. İsa'yı sevmek Allah'ı sevmek konusunda efendim çok edebiyatları gelişmiş. Onu söylüyorlar. Efendim ama Allah'ı seviyorsanız o zaman Allah'ın peygamberini seveceksiniz. Allah'ın peygamberine tabi olacaksınız. Allah'ın kelamını seveceksiniz. Allah'ın kelamını okuyacaksınız. Allah'ın kelamına emrine uyacaksınız. Allah'ı seven Allah'ın emrini de sever. Allah'ın sevdiği kulu da sever. E, o zaman da Öyle yaparsa Allah'ın sevgisini kazanır, yapmasa sevgisini kazanamaz. allah Teala Hazretleri cümlemize gerçekleri görmeyi nasip etsin. Görmeyenlere de gözlerindeki perdeleri kaldırsın. Gönüllerinin pasını izale etsin. Hakkı görmeyi nasip eylesin. Cümlemizi rızasına uygun ömür sürmeye muvaffak eylesin. Sevdiği, hali, salih, hakiki Müslümanlar eylesin. İslam'a güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. İmanı Kamil ile ahirete geçmeyi nasip eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkatü.